أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إليك إنك بصير بالعباد اللهم صل على الذات محمدية اللطيفة الأحادية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقتب فلك الجمال اللهم بسره إليك وبسيره لديك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرسي وكن لي وخزني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مكتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم Cedak Allahu Alazim, ve bılla na Resuluhun Nabiül Haşımül Kârim. Ya ilahına, ya ilah alemin Kapına gelmiş kullarını hakikate aşina eylen. Kalplerimizi en var esrarü Kuran ile münevvere eyle. Münevver eyle. Nefsin, şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hislerimizin esiri olmadan masum ve mahfuz eyle. Aziz Kerim kitabın Kur'an-ı Mucizü'l-Beyana kıyamete kadar bizleri hadim eyle. Sahiptir an, sahibi zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muktedî eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya eyle. Amin. Müslüman yaşat, Müslüman öldür. Müslüman olarak haşr ve neşr ile Amin. Amin. Bi hurmeti ve rabbil âlemîn. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın bize olan ihsan, in'am ve lütuflarına zerrat-ı kainat adedince hamd ve sena olsun. O Allah ki yığın yığın dalalet ve küfür cereyanları içinde sırf inayeti ve lutfunun ifadesi olarak bizlerin kalplerini iman nuruyla, iman esrarıyla faydar eyledi. O Allah ki Camisiz cemaatlerin içinde, secdesiz başların içinde, paslı vicdanların içinde lütfedip, elimizden tutup, bizi secdegahımız, mescidimiz camilere getirdi. Gururumuzu kırmaya muvaffak kıldı bizi, yüzümüzü yerlere sürmekle serfiraz eyledi. O Allah ki, kendi içimize doğru derinlemeye imkan verdi. Derinleşmeye imkan verdi. Kendisine doğru miraç yapmaya bizi muvaffak kıldı. Nebiler, nebisinin gözümün aydınlığı namazdır. Sözüyle ifade ettiği namazı edaya muvaffak kıldı. Ve böylece ruhumuzda içimize doğru bir miraç yapmakla bizleri de serfiraz eyledi. Allah'ın binlerce salat ve selamı, şu nimetlerin bize ulaşmasında vesile, bütün hayırlarda vesile, bütün güzelliklerde vesile, saadet yurdunun açılmasına da vesile, cemal ilahinin görülmesine de vesile, kalplerimizin iman aşkı ve heyecanıyla kabarmasına da vesile, mefkari mevcudat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzerine olsun. O efendiler efendisi o sahip kiran ki 23 sene gece gündüz zahiri halkla beraber batını halikle beraber halkın halikle irtisalini temin etmek için bir yüzü bize mütevcih bir yüzü halka mütevcih yemeden içmeden hayatın kendisine tahmil ettiği bütün ağırlıkları meşakkatleri çekerek bizim şu anda duyduğumuz duyup doyduğumuz hidayet ve saadet nurlarını duymamıza, doymamıza vesile oldu. O sahip kıran ki, o yokken, adı mevcut değilken, kainat zulmet üstüne zulmet, karanlık üstüne karanlıktı. Herkes ümitsiz, canlar dudaklara gelmişti. Beşer onunla ümide, beşer onunla saadete kavuştu. Bizler on dört asır sonra, onun deryanın içine attığı bir taş neticesinde, ufkumuza, sahibimize gelen bir mevce ile hayattar oluyoruz, bir mevce ile can kazanıyoruz. O nebiler nebisi ki, o sahibi zaman ki, o mahbiti i vahyi ilahi ki, o Allah'ın batmağı nazarı, o sultan şan ki, Cenab-ı Hak bir ona bakıyor, bir de bütün kainata bakıyor. Onu kainatın kavvamı halinde, kayyimi halinde şu kainata gönderdi. Ve sonra burada vazifesini bilenlere ahirette, cennet saraylarında teşrifatçılık vazifesini tevdi etti. Vücudumuzu zerratı adedince, yerin kumları adedince, kainattaki varlıklar adedince, o sahibi zişana, sahiptir ana selat ve selam olsun. Biz. Cenab-ı Hakk'ın umumi eltafı içinde kendi kendimize baktığımız zaman, yeryüzünde talihli bahtiyar olarak bir yer işgal ettiğimizi, ihraz ettiğimizi göreceğiz. Serapa, yeryüzüne saçılan insanlar arasında, mutlu, saadetli zümreler arasında yerimizi ihraz etmiş olarak göreceğiz. Bir de ben buna, beşaret verenlerin beşaretine, Dayanarak arz edeyim, bir şeyi inzimam ettirmiş olayım, her şeyin yıkıldığı, yok olduğu, bütün insanlık ümitlerinin İslam alemine, Müslümanlara teveccüh ettiği şu dönemde, ayakta tek şeyin kalmadığı şu dönemde, bütün değer hükümlerinin ayak altına alındığı şu dönemde, Kur'an'a, İslam'a, Hz. Muhammed ve Allah'a ait, bütün mâni mukaddesenin serafı ayak altına aldığı şu dönemde, dudağı, titrek vaziyetiyle Ümmet-i Muhammed'in haline bakan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir tür gibi Ümmet-i Muhammed'in üzerinde titreyen ruhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun titreyişi, heyecanını beraber duyan, yaşayan melaike-i kiramın, matmahı, nazar olan bir yer vardır. Ben de burada verilen bu haberi size arz edeyim. İçinizin o icrahiyle söyleyeceğim sözleri söyleyeyim. İslam alemi tamamen en felaketli, en mehlikeli günlerini, en kötü günlerini yaşadıktan sonra, en iyi günlere doğru yükseliş halinde bir teveccüh vardır ve İslam âleminin başında da bu aziz Necip millet. 9-10 asır nebiler nebisinin bayrağını omuzunda düşürmeyen bu millet, akıncısı gidip de Avrupa'dan dönmeyen bu millet, hakkı anlatacağım diye gidip kefere fecere içinde, aksız sansız yok olan bu millet. Gittiği her yere Mevla'nın adının nişani sembolü olan minareler diken bu millet, tohum ekiyor gibi arkasından çil çil kubbeleri eken bu millet. Muhtemel ki mevla Müteal, mazide ekilen bu tohumları kürütmemek için, yeniden İslam aleminin hayata kavuşmasını, yeniden dirilmesini, yeniden var olmasını bu milletin eline verecek. Bunu gören görmüş, söyleyen söylemiş, bana sadece meselenin arzı düşmektedir. Ben adeta sarı başında Fatih'imi, elinde kılıcı Fatih'imi, o Cihangir Yavuz'umu şu milletin başında, şu camide, cemaatin içinde görüyor gibi, burcu burcu kokusunu gör gibiyim. Dokuz asırına heyecan kazandıran Allah, rahmeti sonsuz Allah. Benim taştan daha katı kalbime re'fetini, şefkatini duyuran Allah Celle Celaluhu taşlardan su çıkaracağı gün gelecektir. Bütün toprakların çiçeklere saksılık yapacağı gün gelecektir. Hatta beşaret vereyim gelmiştir. Rüşeğimler başlarını çıkarmıştır. Gençlik uyanmıştır. Küfür ve talalet adına, ateizm adına, inkarcılık adına her şey iflas etmiştir. Dünyaya talip ve rağip olan bütün cefere ve fecere ilim karşısında, mantık karşısında, akıl karşısında iflas etmiştir. İşte gönlümün bu heyecanlarını size duyurduktan sonra hiç de hoşlanmadım. Yıkılışın faktörlerine ve amillerine bir iki cümleyle baktıktan sonra size söylediğim şu hususlar nasıl tahakkuk edecek? Yeniden diriliş, varoluş nasıl olacak? Bunu, temin edecek amillerden bir ikisini sabrınızı itimat ederek arz edeyim. Bütün zamanı benim işgal etmeme imkan yoktur. Kainatın Efendisi'nin hakkında terennimat dile getirilecek, mevlid Nebi okunacak, gönüller, coşkun heyecanlarıyla kainatın fahrına Selat selam getirecekler. O kutsi dakikalara yer bırakmak için, ben çok vaktinizi almayacağım. Muhterem Müslümanlar! İslam aleminin yıkılışında en büyük amil, şu anda siz sinelerinizde duyduğunuz, ruhunuzun semalara doğru uçmasına vesile olan şu kutsi heyecanı kaybetmesi olmuştur. i̇slam alemi, her meselesinin temelinde olan Büyük bir müeyyide olarak her meselesini halletmede kendisine başvurduğu heyecanını kaybetmiştir. Harp meydanında heyecanını kaybetmiştir. Tebliğ ve irşad sahasında heyecanını kaybetmiştir. Kur'an'a sahip çıkmada heyecanını kaybetmiştir. Hakperestlik noktasında heyecanını kaybetmiştir. Sönmüştür. Sönen heyecanı onun tefessüh etmesine, Tönem heyecanı onun kokmasına ve kurtlanmasına vesile olmuştur. Ama biz, bu tefessüh etmenin, bu dağılmanın, birer tohum halinde toprağın altına girdiğini görüyoruz. Muvakkakten çürüyen kimseler ileride yepyeni teri taze, cedidun minel haya bir ruhun, bir mananın ifadesi olduğunu görüyoruz. abdurrahman Gafik'inin şehit olmasıyla bozulan ordu, bu heyecanın sıfıra indiğini gösteriyordu. Büyük Cihan gir. İslam'ın bayrakları ve kendisine sen Harameyn-i Şerifey'nin amirisin den diyan bunu kendisine layık görmeyen, başından aşkın bir mesele gören Hazreti Yavuz, ben Harameyn-i Şerifey'nin ancak kadimi olabilirim diyen Hazreti Yavuz İran'a yaptığı seferinde biz artık gitmiyoruz diyen yılgınlık gösteren Yençeri, ruhlarındaki heyecanın sönüşünü ifade ediyordu. Biz bu uzun çölleri kat edemeyiz diyorlardı. Mü'min, irşat ve tebliğ mevzuunda kefere ve fecere alemine göndereceği akıncısını kaybetmişti. Artık yığın yığın dağarcığına ekmeği koyup, hanımı varsa onun alnından öpüp, Evlatları varsa bağrına basıp, İbrahim Reşit gibi ben Mevla'nın adını neşre gidiyorum, belki dönemem evlatlarım. <gülüyor> Seyhan Akıncı'yı kaybettiği için çökmüştür. Yığın yığın Anadolu sinesinden çıkmış, tulu eden güneşler gibi çıkmış, tulu eden aylar gibi çıkmış. Çıkmış gitmiş, bir kıvılcım gibi düştüğü yeri yakmış, tenbir etmiş. Sonra Akıncı'nın arkasından bir mescit meydana gelmiş, bir mâbeş zuhur etmiş, bir tekke, bir zaviye zuhur edivermiş. Bizim büyük fatihlerimiz arkadan bu ruh üzerinde gitmiş medeniyet kurmuşlar. İşte İslam tebliğci ve irşatçı Akıncı'sını kaybettiği için, o assızları, sansızları kaybettiği için yol görebilmeden dünyanın her tarafını adım adım dolaşan, ayakla ölçen, adımla ölçen, o zaman ve mekan içinde izahı kabul olmayan, ancak melekler arasında emzalimliği görebileceğimiz, bu mukaddes cemaati kaybettiği için bizim yıkılmamız başlamıştır. Bir diğer hususu daha arz edeyim. Devrin Maddi sahada terakkisi gelişmesi, büyütücü aletlerle, yaklaştırıcı aletlerle tespit edilir. Laboratuvarlara götürür, teleskoplarla bakılır, ışık hızı hesaplarıyla, ziyaziyenin ince hesaplarıyla değerlendirilir, tasnife tabi tutulur ve halka arz edilir. Yani teleskoplar devreye girer, mikroskoplar devreye girer, elektron ışınları devreye girer, iç ışınları devreye girer. İlim tedavvün ve tekevvün eder, üniversitelerde ilim dalları teşekkül eder, devrin kültürüne uyulmuş olur, devrin terakki sahasında, maddi terakki sahasında gelişmesine ayak uydurmanın ancak böyle olacağına beşer inanır. Ama Müslümanların sukutu başladığı dönemde şu hususu görüyoruz, Müslümanlar gelişen dünya şartları karşısında eski dürbünlerle, Lahut aleminin semasını yıldızlarına bakmaya başlamışlardır. Lahut alemindeki atomlara onlar, el-iptidai türbünlerle bakmaya başlamışlardır. Kur'an, 20. asrın cemaatinin, kalbi hüsyar cemaatinin, kafası işleyen cemaatinin, hissiyatı alabildiğine uyanık cemaatinin idrakine anlatılamamıştır. Yol yol, sokak sokak getirememiştir kapılar vurulamamıştır, Kur'an eczanesinden ilaçlar halka takdim edilememiştir. Kur'an içinde bulunduğu devre göre tefsirini, tevilini bulamadığı için, bütün kainatı dile getiren Kur'an şu devirde tam tefsirini bulamadığı için Müslümanların sukutuna sebebiyet vermiştir. Kur'an Müslümanlar arasında sahibini bulamayınca, Kendisini anlayan bir kafa bulamayınca, kendisini açık bir sine bulamayınca çekmiş gitmiştir. Biz şu anda onun firak ve hicranının iştiyakını içimizde derinlemesine yaşıyoruz. Allah'ın sonsuz rahmetine dayanarak yalvarıyor, yakarıyor diyoruz ki on asrımızı ayakta tutan Kur'an'ı yeniden içimizi ihya ile, bizi de o sayede ihya eyle. Bir diğer hususu şöyle arz edeyim size. adet edeceğim meselelere mesle teşkil etmesi bakımından mühimdir bunlar. Kur'an'ı ve kainatı birbirinden ayrı mütalaa ettik. Dini dünyayı birbirinden ayrı verdik. Kur'an adeta din işlerine bakar. Bir cenaze müdürlüğü gibi, cenazeye gerekli malzemeyi satan bir müessese gibi din Sadece mabedet, bahadet, tabiat, tabiat ötesi hadiselerle meşgul olur, fizik ötesi hadiselerle meşgul olur gibi anladık dini. Din dünyadan koparılınca havası alınmış bir balon gibi dünyamızda sönüverdi dinimizin yanı başında. Kur'an, kainatta Allah'ın kudret ve iradesiyle yazdığı bir kitap, kainat kitabı, onun tercümesiydi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam O'nun mukaddes bir tercümanıydı. Bütün halinde ele alındığı, kainat, insan ve Kur'an bütün halinde ele alındığı tevhirlerde, Müslümanlar, ardı arkası gelmeyen bir terakkinin merdivenlerinde, yolunda, zikzaklarında daima ilerledi, daima mesafe ettiler Ama kainat insandan koparıldı, Kur'an kainattan ayrıldığı, ayrı ayrı müteala edildiği devirde, sönmeler, çözülmeler, teeffün etmeler, ruhlarda, heyecanlarda pörsümeler başladı. Cenabı Hak İhya buyursun. Bir ticar hususu da şöyle art edeyim, bu mevzuda. Çöküşümüzü hazırlayan şeylerdir bunlar. Yenilerin bir tabiri var. Kültür emperyalizmi, ilim müstemlekeciliği, Batıdan gelen ilimlere parola sormadan üniversitelerimize kürsü ayırdık onlara. Liselerimize kürsü ayırdık onlara. Batıdan içimize sızan, sinsice sızan, haince sızan fikirlere parola sormadık. Geldi, yerleşti, teraküm etti. Sonra bu vatan o batıl fikirlerinmiş gibi biz yabancı paria haline geldik. O kadar ki bizi bu an soluğumuzu kesen, damarlarımıza bıçak atan, şah damarından kan alan bu öldürücü, kahredici fikirler, sanki bizim ruhumuzdan nebahan etmiş gibi sahip çıktık, başımıza tacı yaptık. Batı bütün mesazatıyla, esatiriyle, efsanesiyle ilim adına içimize girdi, yerleştik. Ta Abbasi devrinde, me'mun zamanında parola sormadan, Gerek Roma medeniyetine ait bir sürü kitap, Yunan medeniyetinin esatini anlatan bir sürü sabzata tercüme ediliverdi. verdik. Sonra bunlar esasmış gibi ilim adına din adına yazılan eserler bunlara adapte edildi. Ve aradan bir kaç asır geçti Müslümanlar tamamen o batıl efkara adapte oldular. Ben kısaca bizim sukutumuza yıkılmamıza ve şu hale gelmemize amil olarak başta bunları görüyorum. Binaenaleyh bir insan bir çukura ne ile düşerse, hangi yoldan düşerse, o çukurdan yine o yolla çıkacaktır. Heyecanımızı mı kaybettik? O zaman şu milletin ruhunda, sahabinin ruhundaki heyecan uyarma vazifedir. Şu milletin ruhunda yeniden bir heyecan uyaracağız. Tebliğde heyecan, cihatta heyecan, hakperestlik sahasında heyecan. Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, Ruhum ve isteyenlerin binlercesinin ruhu, ruhu pâkin afedâ olsun. Hayatının en kutsi davası, o mübarek başında ideal halinde daima sakladığı, muhafaza ettiği tek mesele vardı. Tebliğ ve inşaat halkla olan münasebeti bundan ibaretti. Zahiri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bize bakan şehadet alemine bakan yönü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmeti Muhammed irşad etme, hak ve hakikatı ona tebliğ etme hususuyla alakalıydı. Batını daima Allah'la, Allah'a ait duygularla dolup taşmaktaydı. Zayıf bir hadiste ifade edildiği gibi, onun Allah'la beraber bir anı vardı ki, İmam-ı Rabbani gibi mücedditler o an devam ediyordu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. Fakat zülcenaheyn olan o eşref-i mahluk Aleyhisselatü Vesselam, Halkla haklı olan durumunu beraber muhafaza edebiliyordu. O zayıf bir veli gibi değildi. Halkla temas ettiği zaman haklı olan temas inkıta uğrasın. Hakla temas ettiği zaman halk ihmal edilsin. O öyle bir kuvve-i sahipti ki, o sıfatlı ilahinin tecellisi değildi, esma ilahinin tecellisi değildi. Doğrudan doğruya Zat-ı Akdes'in tecellisinin ifadesiydi. Şu unat-ı ilahiyenin tecellisinin ifadesiydi. cami bir insandı. Şu tasavvuf neşve içinde arz edilen hususlara, bilmiyorum kaçta kaçının aklı yetiyor. Binaenaleyh halkla beraber hakkı, ikisinin de hukukuna riayet ederek, terazinin iki kefesi gibi elinde tutuyordu. Bir taraftan dolup boşalıyordu, beri taraftan halk üzerinde Kur'an'ın ifadesiyle Harisun aleykum raufur rahim". Sizin imana gelmeniz mevzunda çok haristi. İnsan dünya malına hırs gösterir, haris olur. Malacığa hırs gösterir, haris olur. Ama o bunlara haris değildi. Sizin rüştü haristi. 23 sene bitip tükenme bilmeyen bir cehd, bir cihat yaptı, 23 üç seneyi veda hacında ihmal ediyordu. O güneşin doğduğu gibi grubuna az bir zaman kalmıştı. İkindi sonrası güneşiyim ben demişti zaten. İkindi sonrası güneşiyim. Belli ki vazifesini yaptıktan sonra batacaktı. Hisseden ve içine doğru gözyaşlarını indiren bir sürü hüşşar gönül vardı. En büyük dik Hazreti Ebubekir bunların başında geliyordu. O veda haccında son sözlerini söyledi. Her sözü lalü güher, her sözü hayat bahç olan nebiler nebisi çağlayanlar gibi coşmuştu. Adeta ağzından hayat bahç olan nehirler çağlıyordu. Çağladı on dört asır insanlığın Haristan'ını gülistana çevirdi, Bostan'a çeviriverdi. Sözlerini şöyle bitiriyordu, bir daha belki burada buluşamayız diyordu. Cemaat iyi anlamıştı, buluşamayız, belli göbür öbür alemde buluşulacak, dudaklar acıyla burkulmuş, kalplerde bir inkisar oluvermişti, duygular alçüst olmuştu. O Allah'a karşı 23 senelik bu kutsi müddet içinde vazifesini yapıp yapmadığı hususunu cemaatine sordu. Alâ halbellevtu diyordu. Size tebliğde heyecan arz ediyorum. Alâ halbellevtu, dikkat edin ben vazifemi yaptım mı diyordu. Hakkı geldim size anlattım mı? Gönüllere duyurdum mu? Ona muhtaç kalplere, kafalara bir şey anlattım mı? Ben bana düşen bir hakkın yerine getirdim mi? Sahabi, o dakikanın verdiği his, heva ve heyecan içinde. Hepsi bir ağızdan vermişlerdi. Ne kutsi sesti! Belki o anda gökte yazı yazan melekler dahi kalemlerinin mürekkebini silmiş, o sesi, o soluğu dinliyorlardı birdenbire Arafat meydanı verdi. Sen vazifeni yaptın diyorlardı, o yapmıştı vazifesini. Alem ki yapmıştı, ben de sizi işaret ederek şehadet ediyorum ki El-Hak Nebiler Nebisi vazifesini yaptı ama iş ağırlığıyla bize düştü. O, bu coşkun ses ve soluklar içinde, semalara doğru melek sadası kutsiyeti içinde yükselen püyür püyür bu seslerin meydana getirdiği hava ihtizazları içinde, işten gele gele parmağını yukarıya kaldırdı ve şöyle dedi, Allahümmeşhed! Allahümmeşhed! Allahümmeşhed! Allah'ım bunlar şahit olduğu gibi sen de şahit ol! Bunlar şehadet ediyorlar ki kulun Habibi Muhammed vazifesini yapmıştır. Demek ki ben mesuliyetimi attım üzerimden sallallahu aleyhi ve sellem! Nebiler nebisi! Hayatı boyunca coşkunluğunu yaşadı, heyecanını yaşadığı bu tebliğ şuuru, irşak şuuru, hayatının son dakikalarını, son günlerini yaşarken çepeçevre kendisini sarmış ihat etmiş gibidir. Nasıl onda bu coşkunluğu görüyoruz? Öyle de bu Seril Gıfari, nebiler nebisinin rahle-i tedrisi önüne oturduktan sonra, ondan hakikat dersini aldıktan sonra, ey Allah'ın Resûlü! Çıkıp şunu mescidin en kalabalık köşesinde haykırmak istiyorum. Allah Resulü önüne geçemez. Allah Resulü ona engel olamaz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer, içine bir şey doldurmuştur. İçine bir nur girivermiştir. Adeta uranyumun çekirdeğine gönderilen bir atom tanesi gibi, bir nötron gibi birdenbire içinde infilaklar, zincirleme reaktiyonlar vermiştir. Gidecek, Kabe'nin bir köşesinde duracak ve haykıracaktır. Orada verecektir, orada çeşitli boyda ışınlar, dalgalar meydana getirecektir. Hem tenvir edecektir, hem de işe yaramayanları yakacaktır. O gün dediğini yapar, yapar ama orada bir sürü de sopayır, Başında değenekler kırılır, ayaklar üzerinde gezi verir, yumruklar suratına iner kalkar. Hz. Ömer aynı şeyi yapar. Nebiler nebisinin önüne gelmiş. Rahle-i Tedrisinde hayat bahşi olan üç beş cümle söz dinlemiştir. İçindeki bütün buzlar eriyi vermiştir. O katı Ömer, o kasvetli Ömer tamamen değişmiştir. Ama madeninde zaten altınlık vardı. Madeni zaten altındı. Bir sarrafın eline geçmeyi bekliyordu. Bu heyecanı kaybettikleri andan itibaren de denizin içindeki ölü dalgalar gibi kendi kendini yedi durdu, tüketti ve hiçbir faydası olmadı. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri imanı ı tahkiti etmek suretiyle kalplerin muhtaç olduğu bu heyecanı o kalplere kazandırsın. Ve bize muvaffakiyete giden yolu göstersin. Bu sadece tebliğde heyecanın ifadesiydi. Size çok defa arz ettiğim cihatta heyecanı gösteren bir sabloyla yine arz etmek istiyorum. Cihat, müminin hayatının bir bakıma kayyumudur. Müminlerin hayatında cihat yoksa, İslam'ı hayatın ayakta durmasına da imkan yoktur. Cihat müeyyidedir. Namaz, oruç, zeka, taç vesaire hepsi, bunlar binanın üst tarafı, kubbesi, tavanı ise şayet. Cihat onun tavanıdır, müeyyidesidir, temelidir, esasıdır. İçinde cihatın bulunmadığı bir cemaat, muhakkakten yaşasa da sönecektir, ölecektir. Cihat ruhları örseler olgunlaştırır. Cihad insanları koşmaya alıştırır, miskinlikten kurtarır. Cihad insanları Hakkı hakikate aşina kılar. Cihad insanın sesini, soluğunu her an Allah hesabına sarf etmesine vesile olur. Müminin ruhunda cihad heyecanı, onu on üç asır, on dört asır ayakta tuttu. Küçük misal, Ebu Aeyyub-ül Ensari yüz küsür yaşındaydı. Muaviye tarafından, Hazreti Muaviye tarafından İstanbul'a gönderilmek üzere teşkil edilen bir ordunun içine girmeye müracaat etti. Evlatları, torunları, belki torunlarının evlatları, sen bu yaştan sonra cihat edemezsin diye ona müracaat ettiler. Sarf-i vazifeni yaptın, Bedir'de bulundun canım, Uhud'da bulundun, Hendek'te bulundun, Hüdeybiye'de bulundun, artık bırak bundan öte de biz bulunalım. Allah Resulü'nün yolunda bir cihad olur da Ebu Eyyub ondan geri kalır mı? Nebiler, nebisi 6 ay evinde kalan insan. İstanbul'a doğru bir sefer olur da ben gitmez miyim oraya? Kaldı ki nebiler, nebisi sahih hadisiyle لتفتحن الکوستانتنييه فلنعمل ve اميرها ولنعمل جيش ثالikel جيش buyurmuştur. İstanbul katiyen fethedilecektir. Kasem olsun ki fethedilecektir. Coşkun sahabi İstanbul'un edileceği zaman, İstanbul'u fetheden ordunun içine bütün heyecanıyla giriyor, cihat heyecanı vardır. O gün dünyanın neresine bakarsanız bakınız, dünyanın her tarafında bir avuç mücahit işte bu cihadı yapmakta ve bu cihadın heyecanını ruhunda yaşamaktadır. Tek tablo size arz edeceğim. Yermurk vakası oluyordur, bunu çok duymuşsunuzdur. Yermuk, o güne göre, o dönemde İslam aleminin bir bakıma kaderini tayin edecek bir vakaydı. Avrupalı barbar, Roma imparatoru barbarlığı ve barbarları Müslümanlara karşı bütün güçleriyle saldıracak, en son ve tenkil cezasını vereceklerdi. Kökten kazmaya mahkum edeceklerdi. Bunun için tahkikçilerin tahkikiyle, Mevlana Şibli gibi bir araştırmacının araştırmasının neticesi. 150 veya iki bin kişilik bir orduyla Mekke-i Mükerreme veya Medine-i doğru hareket etmişlerdir. İslam ordusu harem sayılan o hudutlar içine bu kefere fecere ordusunun girmesine meydan vermeyecektir. Onun için devri Ebu Bekir'de radıyallahu anh, vakanın sonu da devri Ömeriye'ye rastlar radıyallahu anh, bir ordu teşkil edilerek ancak 30-40 bin kişilik bir orduydu. Hireklüüs ordusuna karşı çıkarılmıştı. Kendilerinden hem güç bakımından hem malzeme bakımından çok üstün olan bu güçlü orduya karşı Müslümanlar mücahade edeceklerdi. Ama öyle bir heyecan vardı ki onlarda kılıçlardan evvel, kalkanlardan evvel, mızraklardan evvel bu harbi onların sesleri, solukları, heyecanları, kükreyişleri yapacaktı. Yapacaktı ve tarih en büyük dersi alacaktı. Eğer mümkün olsaydı altın yazılarla onu yazacaktı. Zira bir gün gibi kısa bir zaman içinde bu koskoca ordu tuz buz olacaktı Müslümanların karşısında. Ama bakın, siz mücahitteki heyecana bakın. Nasıl Said i̇bn bir tarafta bir adım geriye atmamak üzere yemin etmiş görüyorsunuz. Nasıl Kabbası bir tarafta bir adım geriye atmamak üzere elinde 30 tane mızrağı kırıyor görüyorsunuz. Beri tarafta Habbas ibn Eşim'i görüyoruz. Mücahit atına binmiş, öğlende mi belli değil. Saat o kadar saldırmış ki kendinden haberi yok. Savaşmış, düşman ortada bıraktığını bırakmış kaçmış, sağ kalanlar da Roma İmparatoru sınırlarına varmışlar, vasıl olmuşlar. İş bitmiş, müminler namaz kılacak, Allah'a şükran secdesinde bulunacaklar. İkindi namazını eda edecekler. Güneş gurup etmek üzere. Kabbas ibn Eşim ikindi namatın geçiyor diye heyecanla, sağ üzengisine ayağını koyuyor ki ineyim diye. Birdenbire tepetaklak aşağıya gelirken bakıyor ki, bacağı kopmuş ne zaman farkında değil. Arap şairi Ömer bin Abdülaziz'in huzurunda, dedesini tanıtırken böyle tanıtır. Ben o adamın torunuyum ki ey halife! Babam Yermuş Meydanı'nda, öğlende ayağı kesildi, ancak akşamattan inerken farkına vardı. Heyecanla dost doluydu. Değil onu duyması cehenneme koysaydın, o anda bir şey hissetmeyecekti. Tepeden tırna fena filah olmuştu. Tepeden tırna havasıl olmuştu. Allah için duyuyor, Allah için doyuyor, Allah için coşuyor, Allah için dalgalanıyordu. Mümin, Cihat'ta bu heyecanı iktisap etmişti, önüne geçilemiyordu, kaçan Romalı komutan şöyle diyordu, hünkârım hallerini vaziyetle anlayamıyoruz, anlayamıyoruz, biz ölümden kaçtığımız kadar ölüme doğru koşuyorlar, biz kabirde mülktüğümüz kadar kabre girmek için koşuyorlar, ahirete gitmek için yarış yapıyorlar. Müminin bu heyecanı buzları eritivermişti. Birdenbire kışın en koyu zamanında nevbahar olmuştu. Çiçekler açmış, bülbüller ötmeye, çakımaya başlamıştı. Tarihi kritikçi bize şunu söyleyecektir. İnsanlık tarihinin gelişmesi Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem yüzde yirmi nisbetindedir. Bu uzun zaman içinde beşer ancak yüzde yirmi bir terakki kaydetmiştir. Bu yüzde yirmi beşe, yüzde yirmi Hazreti Muhammed'in saadet aslında inzimam etmiştir. Beşer gelişmesi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kısa müddeti içinde yüzde yirmi beş bir ilave kaydetmiştir. Ondan sonra şu güne kadar da ancak yüzde yirmi beş bir terakki vardır. Varsa cihanın ömrü yüzde yirmi beşini bundan sonra yapacaktır. İşte mümindeki heyecan, mümindeki coşkunluk, iktisadi problemlerin halledilmesi meselesi değildi. Ekonomik meselelerin halledilmesi meselesi değildi. Bunlar belki yeri geldiği zaman halledilecektir. Esas batıran, tüketen, iflahımızı kesen mesele gönülde bu heyecanın kaybolmasıdır. Bu heyecanı yeniden iktisap ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği ufuklar, bizim omuzumuzda bayrak gezdireceğimiz ufuklar olacaktır. Onu sizin gönüllerinizi şefaatçi yaparak rahmeti sonsuz ummanlar gibi mevcelenen Allah'ın rahmetinden diliyorum. Siz de amin deyin. Amin. Bir iki hususa dahi müsaadenizle dikkatinizi istirham edeceğim. Mü'min bu heyecanlı mantık daireti içinde, akıl daireti içinde değerlendiriyor. Kendi için yaşamıyor, umum Müslümanlar için yaşıyordu. Umum Müslümanlar bir vahdet teşkil etmişlerdi. Bir mü'min, diğer mü'minin vücudunda bir uzun gibiydi. Öyle bir vahdetçi nebiler, nebisinin ifadesinde. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde tebcil, tebrik ve takdir edildiği gibi, bünyanı mahsus haline gelmişlerdi. Kurşunlarla perkinlenmiş bir bina haline gelmişlerdi. Muhtem bir dual haline, bir kale haline gelmişlerdi. Bu, aynı heyecanı duyan müminlerin, aynı şeyin coşkunluğunu yaşayan müminlerin, aynı meselelerle kalpleri meşbu müminlerin, Kafalara aynı meselelerin problemini çözmeye çalışan müminlerin, düşüncede, duyguda, tasada, kederde, saadette beraber olmasının ifadesiydi. Müminler ciddi bir vahdet teşkil etmişlerdi. Hakkın, hatırını âli bu müminler, meşreplerine uygun gelmeyen meselelerde müminleri temkit etmiyorlardı, kusurlu görmüyorlardı. Allah'a inanan herkesle bir hayti vussa temin ediyor, onunla bir dostluk kurmaya çalışıyorlardı. Daireler birbirinden yan yana geçerken şöyle tedahüller olur. Bu bir dairedir, bu da bir daire. Şu kadarcık yerinde bir tedahül var ise, işte bu kadarcık noktada anlaşmayı düşünüyorlardır. Geri daireleri, meşrepleri, mizaçları, mezakları içinde müteala ediyorlarsa, umumi vahdet için buna muhakkakten gözlerini kapıyorlardı. Hatta mümin bu sahada, bu tedahül meselesinde, Mizaç ve meşrebe hesaba katmama meselesinde o denli ileriye gidiyordu ki, bir bakıma ateistler, inkarçılar, o günün mecusilerine karşı talepli Hristiyanlarla dahi ittifak ediyor, kefere ve peçereye karşı savaşıyorlardı. O kadar ki şu zamanın sahip Kur'an'ı, biz muhakkaten Hristiyanların ruhani reisleriyle dahi medari münakaşa meseleleri bir tarafa bırakarak, inkarcılık karşısında, komünizm karşısında ittifak etme mecburiyetinde izliyordu. İşte bu hakikate dayanarak diyordu, İslam'ın ruhundan çıkan, bu hesese bağlı olarak bunu söylüyordu. Müminlerin terakki etmesi, müminlerin eski günleri yeniden ihraz etmeleri, yeniden gül devrini yaşamaları, bülbül olup şakmaları, aralarındaki bu vahdete dikkat etmelerine bağlıdır. Allah'a inanan herkeste Hayti i temin etme, bir anlaşma noktası temin etme, dinine hizmet eden herkeste beraber olma. Benden nasıl ayrı olursa olsun, bana karşı nasıl farklı düşünürse düşünsün, değil mi benim dinime hizmet ediyor, değil mi Peygamberimin adını anıyor, değil mi benim Kur'an'ımı okuyor kim olursa olsun? Onunla bir anlaşma yolu temin etmek suretiyle, omuz omuzu olabildiğimiz kadar onunla beraber olma mecburiyetindeyiz. Yoksa böyle iç iş içe girmiş, içten içe kendi kendini kemiren, tüketen bir milletin kül getirmesine imkan yoktur. Allahu Teala ve Tevkattas Hazretleri bizlere anlayış ve idrak ihsan eylesin. Bir diğer hususu da burada şöyle arz edeyim. Müminlerin eski durumlarını ihraz etmeleri, bir fatih nesil halinde artı idare etmeleri, o coşkunluğu yeniden dünyaya getirmeleri, büyük fedakarlıklara bağlıdır. Maldan, makamdan, mansıptan fedakarlık yapma gibi şeylere bağlıdır. Mü'min hayatını istihkar etmedikçe, malını mülkünü istihkar etmedikçe, servetini, cahını, mansıbını istihkar etmedikçe bu şeylerin olmasına imkan yoktur. Mü'min yapacağı, Allah için yapacağı, bütün cihatta, bütün gayrette, bütün sayede sadece ve sadece Mevla i Muteal'in rızasını düşünecektir. Ve kendisinin bu açılan boşlukta, bu gediği kapamak için sadece bir kütük durumunda olduğunu, böyle olduğu tasavvurunu bir an hatırından çıkarmayacaktır. Mümin, maddi manevi her türlü fedakarlıkta bulunacak. Hatta bir bakıma, şahsi tekamülü, şahsi ibadet-ü taatı dahi halkın saadeti adına feda edecektir. Alemi mesud etmek için veli olmayı bir tarafa bırakacaktır. Âlemi mesud etmek için insanlığın muhtaç olduğu ruhu onlara getirip nef edebilmek için muvakkaten şahsi tekamülünü dahi arkaya atacaktır. İşte bu tellu, içter ve dışta hasbi fedaker insanlar, sıhhat vücut ettikleri andan itibaren bizim mahkûs talihimizde ve kaderimizde bir değişmenin olacağını Allah'ın rahmetinden ümit ediyoruz. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine Ramazan-ı Şerif'te onun heyecanıyla camiye gelmiş, temiz gönüller hürmetine Cenab-ı Hak bu vaatide bizi inkisarı hayale uğratmasın. Amin. Onun şu ana kadar bize yaptığı o kadar sonsuz nimet vardır ki, ben burada şunu da size söyleyeyim. İslam aleminde, 20. asırda dünyanın neresinde olursa olsun, on tane Müslüman bir araya gelmişse, on tane Müslüman heyecan birliği kurabilmişlerse, İslamı kurtarma mevzunda bir kısım fikirler ortaya atmışlarsa bana inanın isterseniz gidin bir sahip kıran bir veliye de sorun aynı şeyi size söyleyecektir Nebiler nebisi derin bir tesür içinde o cemaatin içinde olacağında katiyen şüpheniz olmasın bina Ali şu kanaatimi rahatlıkla art edebilirim pek çok yerlerde olduğu gibi mekan onu kayıtlarını alamayan zaman onu kayıtlarla tahdid edemeyen Ruhu bir anda milyonlarca yerde bulunan Hz. Muhammed tutanda acı bir tebessüm, ben tasavvur ve tahayyül ediyor gibiyim. alem İslam'ın her köşesinde, Ramazan-ı Şerif'in yaşayan müminler üzerinde bir tür gibi titreyerek getirdiği büyük davaya, Arafat Dağı'nda veda ettiği büyük davaya, size tevdi ettiği büyük davaya, sadakatinizin ölçüsüne bakmaktadır. Gönülleriniz istikamet içinde tutmaya çalışın. da hız vermeye çalışın. Çeşitli kilit, gizip, mücadelelerini bir tarafa bırakarak, sadece ve sadece Hz. Muhammed'le doğru taşımaya çalışın sallallahu aleyhi ve sellem. Bin ruhumuz olsa, ruhu pür fütuha feda olsun. Hz. Muhammed için bütün ruhları feda etmeye bakın. Allah Celle Celaluhu kasvetli bulutları silip atacak, Kabirden karanlık gecemize aydınlık ihsan edecek. Birden bire bir nevbahar, birden bire cennete asa, bir baharla karşı karşıya geleceğiz. Allahu ve des Hazretleri bu meseleye gönül vermiş, bu meseleyi oluşturmada, bu meseleye hayat yatırmadır şeyinler halinde başını çıkarmış. Hz. Muhammed filizlerini itlaf etmesin, Kur'an'ın filizlerini itlaf etmesin. Bir tohum yaman ekildi, eğer ekilen her tohum çürümeden çıkarsa küfrün soluğunu kesecektir. Artık bundan sonra söz Kur'an'ındır, bundan sonra hüküm Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bundan sonra yeryüzünde verilecek bütün kanunlar, kaziyeler, muhkem kadiyeler, Rahman ve Rahim olan Allah'ındır. Bunu O'nun sonsuz rahmetinden, gönüllerinizi şefaatçi yaparak diliyor, ve arkadan Mevlâî Müteal'am'a Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı dile getirmeye bir zaman bırakmak için Mevlidi Nebi'nin tilavetine zamanı bırakıyor. Beni affetmenizi diliyor ve huzurunuzdan ayrılıyorum. Allah beni de sizleri de bağışlasın. <gülüyor> <gülüyor> Lillahi Taala'l